Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepinize hayır versin, hepimizi cennete gidecek ömel işlemeyi nasip etsin. Allah bizleri günahlardan dolu vebatı gibi ayırsın, soğuk suyla doluyla bizleri temizlesin. Allah subhanehu ve teala cennette cemalini gören samimi kullardan eylesin. Bizlerin birbirine karşı kuvvetini, kardeşliğini artırsın. Her türlü kim, kares, kötü ahlakımızı Allah azze ve celle bizlerden alsın. Bizleri Allah yolunda daha ileri daha ileri gidecek ameller işlemeyi Rabb'im hepimize nasip etsin. Bizleri kendisine hayırlı bir kul eylediğini, eşlerimizi ve çocuklarımızı da bizden gelen de Rabb'im kendisine hayırlı bir kul eylesin. Ve bunları hem kendisine hem de bize itaat edenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle kazancımızı hayırlı kılsın. Bedenlerimize sıhhat gönlümüze afiyet versin. Ayaklarımızı İslam'dan kaydırmasın. Cehaletimizi götürsün. Ve bizlere ilim etme şevki gayreti nasib etsin. Evet kardeşlerim, geçen hafta taharetten bir giriş yapmıştık. ilmi derslerine. Bugün kaldığımız yerden ne yapacağız? Evet. Devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta birçok Önemli noktayı işledik. Bunlar sulardı, kaplardı, bevildi, Bev, sıçlantısına dikkat gibi. Bugünse namaza hazırlık için taharet konusuna devam ediyoruz. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Zaten anlattığınız konuları siz hayatınızda işliyorsunuz. Biz de sadece ne yapıyoruz? sizlere hatırlatma bağımından bunları yapıyoruz. Veyahut da bazı yanlışlıklar varsa gideriyoruz. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam taharetsiz hiçbir namazın kabul edilmeyeceğini bildirmiştir. Buradaki taharetten iki şey anlaşılmıştır. Birincisi suyla, ikincisi de topraklan yapılan taharettir. Yani abdest ya da teyemmümdür. Bu alınmadan namaz kesinlikle ne yapılmaz? Kabul edilmez demiştir. Yani bir ibadetin yapılabilmesi için diğer bir ibadetin gündeme ne yapıyor? Giriyor. Ki usulde şöyle bir kaide vardır. Bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir diye güzel bir kaydı vardır. Bilim etmek isteyenlere bu kaydı güzel bir kayıda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam taharetsiz, yani abdestsiz namazı ne yapmazmış, kabul etmezmiş. Peki, abdest nasıl alınır? Var mı tarif edecek bir kardeşimiz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, abdesti nasıl alınır? Yok mu bir fasım? Evet, buyurun. Düşünerek. Direk abdest. Evet, direk abdest. Kusura hiç girme. Peki abdeste giriyoruz. Önce ellerimizi yapıyoruz. Evet. Yes. Niyet kalp ben, niyet kalp ben ve herhangi bir dua e, gelmemektedir hadis şeriflerde abdest alakalı başlarında da ilgili sadece her işin başlangıcı bekmenle olmak üzere bekmenle. Evet. Allah, tamam. tamam. Allah Resulü Allah Azze ve Celle. Çok çok tam. Allah Resulü İstilatü Vesselam. Burada e, bize gelen rivayetlerde sahabe abdesti hakte derken Allah Resulü İstilatü Vesselam ellerini güzelce yıkar parmaklarının arasını ne yapar? Hilaller. Ağza ve burna üç kere su verir. Ağzı tabuaza kadar çalkalar ve çıkarır. buruna su verdiğinde de ne yapar? Sönkürür. Şimdi burada iki tane rivayet var bu noktada. Ağza ve burna aynı anda su verileceği gibi ayrı ayrı da ne yapabilir? Verilebilir. Bu konuda sırf bu konuda hem de hadisçiler öyle birbirlerine girmişlerdir ki ihtilaf etmişlerdir. Siz girmeyin. Ağza ve buruna su verilecektir. Ağızda ve burunda su ne yapılacaktır? Çıkarılacaktır. İster bir avuçta her ikisine de böyle verebilirsiniz. İsterseniz ayrı ayrı da ne yapabilirsiniz? Verebilirsiniz. Ama bunu Ramazan'da ne yapmayın? Çok yani iyice bu diye yapmayın. Kendinize ne yapar? gidebilir. Sonra, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç kere yüzünü ne yapıyor? Yıkıyor. Elini dirseklere kadar üç kere yıkıyor. Sol elini üç kere dirseklere kadar yıkıyor. Kafaya gelince, böyle mi yapıyor? Şöyle mi yapıyor? Sen evet. Şöyle. Ben de böyle yapıyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam komple ensiye kadar gider ve gelirdi. Abdest budur. Sonra kulağında ne yapıyor? Meste Sonra sağ ve sol ayaklarını yıkıyor. Ve kelime-i getiriyor. Namaza çıkıyor. Bu Allah Resulü ve Vesselam'ın aldığı nedir? Abdesttir. Şimdi dönelim. Teker teker rukunlerini incelemeye Abdestin dükünlerine baktığımızda birincisi hiçbir amel niyetsiz ne yapmaz? Olmaz. Abdest içinde ne yapmak gerekiyor? Ama niyet sesli değil. Kalbi nedir? Bir olaydır. Ameller niyetlere göredir. Bunda da ne yapmak gerekiyor? Niyet etmek gerekiyor. Fakat işte niyet ettim Allah rızası için abdest almaya işte falana filana diye değil. Kalbi olarak niyetlenerek ne yapacaksın? Laura'ya gideceksin. İkincisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam besmelesiz abdesti haram maldan da zekatı ne yapmaz? Kabul etmez kardeşlerim. Besmelesiz abdest geçerli nedir? Değildir. Muhakkak besmele almak zorundasınız. Almasam ne olur? Tamam. Namazın evlere şenlik olur. Nasıl? Şeytan gelir. Sağa bak der, bakarsın, sola bak der, bakarsın. Bu musallatların çoğu insanın abdestine dikkat etmediğinden kaynaklanır. Çünkü bize bir temizlik emredilmişse onu harfiyen yerine getirdiğin zaman bu seni bir şeye ne yapıyor? Hazırlıyor. O hazırlanma yeri de nedir? Allah'ın huzurudur. Öyleyse abdest azalarına ne yapacağız? Çok çok dikkat edeceğiz. Besmele'de ne yapılmayacak? unutulmayacak. Sonra e, abdestte üçüncü dikkat edilecek azaları peş peşe yıkamak gerekir. Burada bir usul var. Kafanıza yazın, ezberleyin bunu. Dünyamız nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlığına Kesinlikle. denil işte. Dini meselelerde de her şey haramdır. Ta ki izin verilenler müstesna Abdesti alırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl almışsa sen o sıra terkibini ne yapma? Takip etmek zorundasın. Ya ben önce ayağımı yıkayıp sonra elimi, sonra kafamı sonra yüzümü ne yapamazsın? Diyemezsin. Burada da ne vardır? Peşi peşine bir takip söz konusudur. Sen de bunu ne yapmak? Yapmak zorundasın. Abdest almamış olur elimi yıkamış olursun. Evet, terk edilmemesi gereken ayeti kerimede hani farzları diye geliyor ya e, abdest ayetini biliyorsunuz. Maide 6 ve Nisa 43'te işte yüzlerinizi yıkamışsanız ellerinizi yıkamışsanız ayaklarınızı mest etmişseniz diye burada da farzları, sünnetleri diye alimler ayırmaya çalışmışlardır. Biz ayırmıyoruz. Ama abdest huzurlarının terk edilmeyen, yani alınması gereken yerler vardı Nedir? Yüz yıkanacak, ağız ve burun mazmaza ve istin şart yani ağızla bolca su verip çıkarma, buruna çok bolca su verip çıkarmak gerekir. Elleri dirseklere kadar yıkayacaksın. Başın tamamını mesledeceksin. Ayaklara, topuklara kadar da ne yapacaksın? Yıkayacaksın. Bu nedir? Allah'ın sizden istediğidir. Bu Allah'ın buyruğudur. Bunu hiçbir zaman ne yapamaz insan? tek edemez. Şimdi bu ayette birçok kişi e, itiraf etmişler kardeşlerim. Bakın, e, yaşamış olduğumuz toplumda dört mezhebi hak olduğunu söyleyen, dört mezhep haktır, inkarı, küfürdür, inanmayan bilmem nedir gibi bazı birçok hoş olmayan sözler söylemişlerdir. Ama hak dedikleri, hem de koca koca mezhep imamları dahi, bir bu ayette dört değil, dört bin parçaya dönmüşlerdir. Demin mesela abdeste, başa meste derken sen nereye edersin diye bir kardeşime sordum. Ne dedi? Şöyle dedi değil mi? Mesela sen nasıl nereye mest edersin kafanı? Deli de. Abdest alırken? Şey bile, şey bile kimi de böyle yani bir kafaya meste dahi şafii mezhebi demiştir ki mesten maksat kelime manasıdır dokarmak demiştir hanefi mezhebi demiştir ki dörtte birine dokarmışsa et ne olur mest oldu demiştir ama doğru olan nedir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam komple ensiye kadar gitme ve gelme demiştir hanefi mezhebi ne yapar kafanın dörtte birine mest de bir de rivayet uydurur. Boyun boyuna şöyle bir de mest ederler. Şöyle. Boyuna mest etmek boyun ağrısını giderir diye bir de hadis uydurmuşlardır. Halbuki sahip bir rivayet var. Gel sen bununla amel et. dibine girip de taş çıkarmaya hiçbir şeye ne yapmasın? Gerek kalmasın. Doğru olan komple gitme ve gelmedir. Maalesef bununla ne yapmazlar? Amel etmezler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deniz kıyısında bile olsanız abdest huzurlarını yıkarken abartmayın diyor. Yani istafa ne yapmayın? Gitmeyin. En az birer kere en fazla üç kere yıkamaktır. Hatta alimlerimiz ayette bu huzurlar geçtiği için birer kere yıkamanın faz, üçe tamamlamanızsa sünnet olduğunu yapmışlardır? Söylemişlerdir. Ama birer kere de yıkasanız suyunuz çok az bile olsa ağza ve buruna su verip çıkarmada hiçbir zaman üçün altına ne yapmayın? Düşmeyin. Çünkü aleyhissalatü vesselam gece diyor şeytan ne yapar? Burnunuzda geceler. Abdest aldığınızda üç kere verin ve onu ne yapın? Hıçkırın o çıksın diyor. Yani demek ki size musallat olan da abdestle ne yapıyormuş? Eğer dikkat eder de e, abdestinizi güzel alırsanız namaza ne yapıyorsunuz? Kendinizi hazırlamış oluyorsunuz. Onun dışında yine abdestte dikkat edilen noktalardan bir tanesi nedir? Eğer sakalınız bekireme gibi ise hilalleyeceğiniz hiçbir yer yok. Ama benimki gibi ise komple ne yaparsınız? Şöyle hilalleyecek. Ama bekireminin hilalleyecek bir yeri yok. Doğru değil mi? Eh. Yine Abdestte dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de ellerin hilallenmesi. Yani sakalın hilalendiği gibi bir de ellerin başka ayak parmaklarında hilallenme. Yani şu serçe parmakla ne yapıyorsunuz? Parmakların arasını geziyorsunuz ve ayak yıkarken kardeşlerim sağ veya sol eli kullanmanızda hiçbir sıkıntı yoktur. Nesli'yi e, gelen rivayette her iki elinizden de ne yapabilirsiniz? Yıkayabilirsiniz. Bekir gibi zayıfsanız eliniz her tarafa ne yapar? Eğilir. Ama şişmansanız zor eğilirsiniz, sağa solu karıştırabilirsiniz. Ama burada men yoktur. Fakat sadece sol yıkarken sıra vardır ama ayaklardaysa ister sağ elinizden ister sol elinizden ne yapabilirsiniz? Yıkayabilirsiniz. Sıra şart var mı? Yı Hilal evet. Önemli olan aralarının temizlenmesidir. Evet. Yine kardeşlerim abdest alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi misaflarınızı çıkarın bakayım. Evet, haftaya hepinizi misafı olmasını temenni ederim. Sebebi ise abdest almadan önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Misaflayın diyor. Hatta gece kalktığında da ne yapıyor? Misvak diyor. Hatta ölüm anında bile en son Allah Resulü'nün ağzında ne var? Misvak var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna ne yapmış? Gerçekten çok çok dikkat etmiş. Ne kadar ağız kokuları, spreyleri kullansanız da bir misvan yaptığını yapamazsınız. Onun sağladığı faydayı Sedef Kışlarına Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnşallah haftaya unutmazsam ben gene yüz tane alıp şuraya koyayım. İnşallah. Sorduğun her kelime sorusü. Evet, şuraya. Ben de de kabaatlar her zaman getiriyor koyuyordum ama bu sefer getirdim. İnşallah haftaya getiririz. Evet. Yine abdestte dikkat etmemiz gereken meseleleri ee, birisi de abdest alırken sağ mı önce yıkanır sol. Sağ. <gülüyor> <Aa, gülüyor> karıştırsak ne olur? Olmaz. Sağ önce yıkanacak. Sol? Sol. Hadis mi var? Şöyle mi? Evet. Hadis vardır. Sağdan başlanacaktır. Sonra sol yıkanacaktır. Evet. Başka abdestte dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de ovalamaktır. Allah Resulü ve vesselam abdesti şöyle alıp bırakmıyor arkadaşlar. Şöyle ne yapıyor? Ovalıyor. Anlatabildim mi? Abdestte yani kuru yer kalmasın diye ne var? Ovalamak vardır. Başka ne vardır? Yıkamayı üç kere yapmaya ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Başka tertip sırayı gözeteceğiz. Bir gün diyor biz abdest alıyorduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üstümüze çıka geldi ve topukların arka tarafında kuriye kalıyor. Bu topuklara ne yapacak? Koru kalan yere ateş dokanacak diyor. Hakikaten insan abdest alırken bazen ne yapmıyor? Dikkat etmeyebiliyor. Abdest alırken hem ovalayacaksınız hem de ayakların topuklarına ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Sadece şöyle yıkayıp geçmeyeceksiniz. Mesela Şialar ayağı ne Ne yaparlar? Çıplak mes yaparlar, ayar çıplak çıplakaya, su bile damlasa onunla mes etmezler, onu silerler, tırnağın ucundan şöyle çekerek ne yaparlar, mesederler, ayette böyle geçiyor, derler, yıkamazlar. Geçiyor mu? He? Geçiyor mu? Kur'an burada, bak, yemans söylenmiş, duymadın mı? Çok olmadı mı? Keçi o metve geçiyor. geçiyor. <gülüyor> Ama tercümelerde, galiba daha haklı. MES diye yazmazlar, ayağınızı yıkayın diye tercüme ettikleri için bu MES'tir. Olur mu? Doğru olan yıkayın diyorlar. Evet, orijinali yani MES dedin. MES dedin. Ama tercüme ederken oradaki mani hadisten <gülüyor> yıkayın olduğu için yıkayın diye tercüme <gülüyor> <et. gülüyor> ediyorlar. MES dedin. Ve abdestten sonra dua vardır. Nedir bu dua? Kelime-i şahadettir. <gülüyor> Ama ağza su verdiğimizde bir dua vardı. Neydi velu? Burna. Yüzü yıkadığımızda <gülüyor> halk arasında kardeşlerim her ağza yıkarken bir dua öğretmişlerdir. Böyle bir duanın aslı astarı yoktur. Besmele ile başlar. Kelime-i şehadetle ne yapar? Biter. Ve Allah Resulü Vesselam, abdest suyundan arta kalanı ki bir tası var, onunla alıyor. Ayağa kalkıyor ve içiyor. Bunun birçok hastalığa nedir? Şifa geldiğini ne yapıyor? Söylüyor. Ve abdest aldıktan sonra hemen iki rekat bir namaz kılmak nedir? Abdest namazı. Abdest namazı insana birçok hayrı kapısında ne yapar? Açar. Allah buna daim olan, yapan kardeşlerden eylesin. Evet abdesti aldık. Ne bozar? Abdesti bozan hallere baktığımızda bunda da ümmet birçok müşkülatlara düşmüştür. Müşkülatları biz anlatacağımızı hakkı anlatalım. Müşkülatlar da ne yapsın? Gitsin. Birincisi insanın önden veya arkadan çıkan her şeyi ne yapar? Abdesti bozar. Yani bir Yenilenme olsun, bir bevil olsun veya bir kazaya hacet olsun bu abdesti nedir? Bozucudur. Başka? Evet. Derin uyku bozar. Yani bir yere yaslanarak uyuma nedir? Bozardır. Uyku eğer hadis-i şeriflere baktığımızda e, oturduğun yere bağdaş kurmuş bir yere yaslanmamışsa o şekilde kafan düşmüş horudasan bile abdest bozulmaz ama bir yere dayanırsan göz makatın bağıdır o gitti mi o da gider diyor aleyhissalatü vesselam ee, uyku ne yapar? bozucudur. Başka? Bayın altından bozulur. Evet. Ee, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cenaze yıkayan muçt etsin taşıyansa abdest alsın diyor. Ee, cenazeyi taşımakta nedir? Abdest bozucudur. Hmm, hmm. Bunun dışında evet, e, deve eti yemek abdest bozucudur. E, sebebi nedir? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve öyle demiştir. Başka çıplak elle avret hmm, hmm. mahaline dokanmaktan ne yapar? Abdesti bozar. Elatiden taşıma da fazla taşımak <gülüyor> Ben şimdi elimde tabuttan gidiyordum. Ne taşıyor? Hmm. Hmm. Tabutu taşıyorsam bozulur mu? Hmm. Bozulma. İçi dolu olursa, bozulur. İçi boşsa, bozulmuyor. Doluysa, bozulur. Bozulma. Evet, bayılma. Bayılma zaten aynı şeydir. Bayılma, sarhoşluk, hastalık, aklın gitmesi olan her şeyde, abdesti evet. ne yapar? Orada. O halifide, cenaze taşınması alıyor mu? Alınmaz herhalde ondan. Bilmiyorum. Yok, siz de alınıyor çünkü cenaze alınacak ya. Evet. Hayır, yok. Şenazeyi gördüğünüz gibi öğle namazdan takip, iki namaz geldi. Bu zaten dersen bunlar da bilmiyorum. Bozmuyor. Ben bilmiyorum, bu şey yok. Sadece abdest alırlar, evet. Şenaze-i da bu tür bir. Bir de kardeşlerim, burada bazı meseleler var. Yaşamış olduğumuz toplumda kadına dokunmanın abdesti bozduğunu söyleyen insanlar olmuştur veyahut kanın abdesti bozduğunu söyleyenler olmuştur. Bukhari'de gelen rivayette kanın abdesti bozmadığına dair birçok rivayetler görürsünüz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asadından bir tanesi namaz kılarken ok oh diyor. Kan o kadar akıyor ki baya bir yere geliyor. Buna rağmen namazını ne yapıyor? Bozuyor. Yine arşın titrediği ölümünde sahabe e, namaz kıldığında sahabeler diyor ki biz diyor kumdan şöyle engel yapardık. Onun kanına akmasın, taşmasın diye yarasından kana akardı diyor. Ve İbn Abbas namaz kılarken burnu kanıyor. Hasır kıp kırmızı oluyor. Namazına hala ne yapıyor? Devam ediyor. Yani kanın bozduğuna dair bir rivayet nedir? Yoktur. Bunu da bilesiniz. Onun dışında bazı e, kadına dokunmanın abdesti bozduğunu savunmuşlardır. E, ayet kelimede kadınlara dokunmuşsanız kelimesinden yola çıkarak halbuki en yakın Nesli'nin ne, 176'ın adı ribayeti veyahut Bukhari Müslüm diğer hadis kitaplarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescide çıkarken hanımlarından birini öptüğünü ve çıkıp namaz kıldırdığı nedir zikredilmiştir. Hatta sahabe soruyor ki, Ayşe annemizin yeğeni, e, bu sen miydin, Ayşe annemiz ne yapıyor? Gülümsüyor. Allah Resulü'nün ıslat-ı vesselanın bozmayan bir şeyi bizi de ne atmaz? Bozmaz. Fakat Allah İmam-ı rahmet etsin, kendisi Allah'ın kitabında kadınlara dokunmuşsanız diyor, yani ben bundan başka bir şey bilmiyorum, kelime manasında ele alarak ne yapmıştır? Dokunmuşsanız bozuyor demiştir. Allah kendisine rahmet etsin, hata etmiştir ama kendisi yine ecirdir. Bugün hala kadına dokanmak ve abdesti bozular diyen hayırlı değildir. Evet, Doğrulan budur çünkü e, İmam-ı Şafi bir gün kendisine bir şey soruluyor. E, ben diyor Allah'ın kitabında bir şey bilmiyorum, hadiste de bir şey bilmiyorum deyip akabinde bir fetva veriyor. Bu arada da bir tanesi, tam verdiği fetvanın zıttına bir hadis naklediyor. Sen şimdi ne yapacaksın diyor. Imam-ı o kadar kızıyor ki, sen beni kiliseden çıkar, kendi gördün. Yoksa belinde zünnal bağlayandan mı zannettin? <gülüyor> Elbette ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir söz söylese, ben de bir söz söylesem, bu ona ters düşse, yaşamımda da ölümümde de ben bu sözden ne yaparım rüce ederim diyor. Allahına rahmet etsin, İmam-ı Şafii hayırda birisidir fakat onun o görüşüyle bugün bozar diye insan hayırda değildir. Evet, deve eti ise kardeşlerim maalesef pek bilinen bir şey değil. Neden değil? Çünkü insanlar e, dinini okumuyor, kulaktan duyma dini öğreniyor. Aynen kan abdesti bozar. Şafi meselinde ise kadına dokanmak abdesti bozar tipinde yaklaşıldığı gibi. Bizde de deve eti ne yapılmıyor pek bilinmiyor. Neden nasıl gibi bazen insanlar sorular soruyor. Neden nasıl sorulmaz. Neden? Allah kendisine rahmet etsin. Ömer bin Hattab diyor ki, çok sevdiğim sahabelerden birisi, Allah beni de sizi de birlikte haşlesin. Evet. Sahabe diyor ki İslam diyor neden nasıl sorular sorulacak bir din değildir diyor. İşittik. Evet. İtaat ettik. Bu bir dünyalık bir şey değil ki diyor yani örneklendirseniz de analiz etseniz de doğruya gidesiniz. Bu gökten inen tertemiz bir vahiydir. Bununla ne yap? Avalet. Neden? Nasıl? Sorusunu ne yapma? Sorma. Merak etme diyor. Bildirilmişse zaten vardır içinde diyor. Ve yine Ömer'in dediği gibi Allah kendisinden razı olsun. Ben diyor dua ettim mi kabul olup olmamasının müşkülatını ne yapmıyor? Çekmiyorum çünkü bana dua etme ihtiyacı verilmişse kabulü de beraberinde verilmiştir. Ben bunu biliyorum diyor. Onun için kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Daha önceleri İslam'ın ilk başlarında Mekke'nin fetinden önce Ateşte pişen her şeyden dolayı abdest, abdest alınırdı. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinden sonra ne yapmıştır? Deve eti müstesna demiştir. Ama daha önce yani mesela demin midye yedik. Abdest bozucuydu bu. Yani yemek yeseydik ateşte pişen bir şeyden dolayı bunlar neydi? Abdest bozan şeylerdi. Ama artık onlar abdest bozuculuktan ne yapmıştır? çıkmıştır. Deve eti müstesna. Geçen haftalar İzmir'deydik sohbette. Ben abdest aldım. Namaz kılacaktık. Arkadaşlar yemek hazırladı. Ee, söyleme sahip diyorlar ya değil. İklamın ayıbı olmaz. Ortaya sucuk koymuşlardı. Sucuk deve etindenmiş. Bizim abdest küme gitti. Tekrar abdest aldık. Yani deve eti, orada deve çokmuş herhalde, onun etinden e, sucuk yapıyorlarmış. mı? Tabii. He, tadı mı? Valla ben çok sucuk tüketmediğim için e, tadı çok da yemedim, bilmiyorum. Baharatından dolayı bir yok. Alamadım tadını. Çünkü sucuk direkt et gibi olmadığı için, e, çok katkı koydukları için bilmiyorum. Belki fark daha iyidir. Nasıl tadı? folk ona muşat böyle et lezzetli pek. Yani insan devamlı tüketmediği için dana eti gibi sucuğu gibi değil. Bu zaman alıyor sucuk gibi değil. değil Tabu onun gibi değil. Evet, biraz değişik. Evet. Devleti ne yapıyormuş? Bozuyormuş. Şimdi bir de ateşsiz yapılamayacak işler var. Halk arasında buna birçok eklemeler var ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben sadece Namaz kılmak için abdest almakla ne yaptım? Evet. Emrolundum diyor. Bir de bu süs olarak nedir? Kabe'nin tavafı vardır. Kabe'de abdestsiz ne yapılır? Yapılmaz. Evet. Tavaf edilmez. Ama bunun dışında abdestsiz her şey ne yapılır? Yapılır. Fakat Allah Azze ve Celle'nin kitabında şu telefonları bana verin ya. Ben çok seviyorum telefonları. <gülme> evet, evet. Şöyle, şöyle buyursanız sevinirim. Öyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında biliyorsun bazı müşkilatlar vardı. Neydi? Şirk meseleleri vardı. Melekler Allah'ın kızları, cinler Allah'ın oğulları. oğulları diyorlardı. Ne malum Muhammed'e gelenin melek değil de cin olmadığı diyerek cinleri de yalan söyleyen, meleklerin ise yalan söylemeyen olduğunu söylerlerdi. Ve Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Ne diyor? O nefsinden, hevasından konuşmaz. Necim 3-4'ü indiriyor. Hemen akabinde Vakha suresinin 78 ve 79. ayetleri indiriyoruz. Neydi ayetler? Ona levh Cibril'den yani namustan başkası ne yapamaz? Dokunamaz. Kim o? Cibril. Fakat bu ayet-i kerimeyi yaşamış olduğumuz toplumda ne yapıyorlar? Buna temiz olanlardan başkası dokunamaz diyerek Kur'an'ın abdestsiz ve cünüplünün ayızlığını okuyamayacağını söylüyorlar. Halbuki bunun okunmayacağına dair bir delil ne yapamazlar? Getiremezler. Çünkü Allah'ın ve vesselam her harikarda Allah'ı ne yapardı? Zikrederdi. Başka? ve vesselam Ayşe annemizden Kur'an istemiş kendisi hayızlıyken ben hayızlıyım dediğinde suphanalah. Hayız senin elinde mi ki demiştir. Yine Ebû Hüreyre Ali sallallahu aleyhi ve selamı gördüğünde çark etmiş. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam'a ey filan sen beni görünce niye çark ettin? Ey Allah'ın Resulü ben pistim, cünüptüm. Temizlenip de yanına geldim dediğinde Ali sallallahu aleyhi ve selam mümin Pis olmaz demiştir. Ama Allah Azze ve Celle Tevbe suresinde dediği gibi ancak güçlükte pisliktir. O kadar mühim pislik ne yapamaz? O, olamaz. Hayız meselesinde ise hakkında nas olmadığı için yasaklamasına ibaha hükmündedir. Çünkü ve Vesselam Hayber'den bir gün gelirken kendisine sütün mamileri sorulmuş. Helal mı haram mı? yani peynir, yoğurt Helal, Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram, Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Bunların arasında serbest bıraktıkları vardır. Bunları araştırmayın demiştir. Ve Meryem 64 müdü Rabbını unutma tutmaz ayetini okumuştur. Ve Müslüm'de gelen ifadede Müslümanların en şerbesinin hakkında haramlığına bir nas olmadığı halde onu araştırıp da haramlılığına sebep olan insandır demiştir. Evet. Müslüman en şerisi demiştir. Evet. Ama bakın yaşamış olduğumuz toplumda, hadi abde sizi biraz geçiyorsun, cünüplüğü hayız diye ne yapıyor Bakın. Okuyamaz. Peki diyor kadın, hocaysa işte diyor bir kadife alacak, Kur'an'ı hissetmeyecek şekilde onu tutacak. Bakın şimdi. Hani haramdı. Sonra nasıl açacak işte 20 santimlik bir bakır çubur alacak. Peki açtı. Nasıl okuyacak? İşte ayeti tam okumayacak. Ne yapacak? Kesik kesik. Yani harf harf. Kelimeyi de tam çıkarmayacak. El ham du lillahi böyle. E şimdi bir şeye Allah yasak dememişse her soruya ne yapacak? Bir fetva üretilecek. Allah'ın serbest kıldığı sınırları zorlamamak gerekir. Abdestsiz iki şey yapılmazmış. Bir neymiş? Tamam. Namaz tamam. kılılmaz. Tamam. İki, tamam, tamam. tamam. yapılmaz. Anlaşılmıştır. Var mı itiraz olan? Evet. Tabii vardır insanlar itirazlar ama <gülüyor> <gülüyor> he? Evet. Ben bilmiyorum. Abdestin e... Mustahap olduğu yerler de vardır kardeşlerim. Mesela abdest bozucu bir şey olmadığı müddetçe bir abdestten beş vakit namazı bile kılan insanlar vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün her namaz için bir abdest almıştır. Daha sonra ise abdesti yapmıştır? Zaten Allah Resulü abdestsiz ne yapmazdı? Gezmezdi. Buradaki kasıt şudur. Devamlı abdestli olmak müstehaptır. Ve gerçekten nedir? Hayrı vardır. İnsana da birçok kazandırdıkları vardır. Allah'a sunuluk tavsiyesidir. Yine Allah'ı andığımızda abdestli olmak müstehaplardan. Yani bunlar edeplerdendir. Abdestsiz olan edepsiz midir? Değildir. Ama bunlar edeplerdendir. Abdestli olmak iyidir. Uyurken yatağınıza diyor yatacağınız zaman Namaz abdesti gibi abdest alın ve sağ yanınıza yatarken Allah'ın nefsini sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana havar ettim, sırtımı sana dayandım, nezdimdeki nimetleri ümit ederek, korkarak sana sığındım, senden geleceklere karşı yine sana sığınırım, Allah'ın indirdiği kitaba, gönderdiğim Resul'a, gönderdiğim Resul'a iman ettim de sağ tarafına yaktır. Bakın bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nedir? Tavsiyesidir. Yine cünüp olan bir kimsenin kalktığında e, abdest alması iyi bir şeydir. veya bir cima yaptı, gusül almadı. İki cima arasında da abdest alması nedir? Müstehap olan şeylerdendir. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gusül abdesti almadan önce ne yapmıştır? Abdest almıştır avret mahallini yıkamış, ellerini güzelce yıkadıktan sonra ağzına burnuna su vermiş, kollarını dirseklere kadar yıkamış, yüzünü yıkamış, kafaya mesle gelince ne yapmış? Komple vücudu olmuş, ayağını da su dökmüş, çıkmıştır. Yani gusülden önce de abdestle ne yapmıştır? Almıştır, ikisini birleştirmiştir. Buna da dikkat etmek gerekir. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam ee, her abdest bozduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Abdest almıştır. Ha, almasa ne olur? Bir sıkıntı yok. Ama almak nedir? Hayırlıdır. Her zaman e, abdestten namaza nedir? Hazır vaziyete geliyorsun. Buyurun. Şey, şey diyeyim, o gusülden e, önce namaz kuracaksan abdest alır. Evet. Gusülde evet. gireceğim için yani abdestin müstahaplarını burada anlatmaya çalışıyorum. Yine e, demin de dediğimiz gibi cenaze taşıyan ne yapsın? Abdest alsın. Bu da halk arasında pek bilinen meselelerden değil. Siz de ne yapın? E, cenazeyi taşıyın. Büyük sevabı vardır. Taşımazsan bir gün siz de taşımazlar. E, taşıdıktan sonra da ne yapın? Muhakkak abdestinizi alın. Tazelemeyin. Al. Ya, yok. Tamam. Al. Evet. Burayı anladık evet. mı? Evet. Meste üzerine mest etmek. Bir de ayağı bir ne var? Mest. Ayakkabıya var, mese var, çörem var. Bu da üç konu ayrılıyor. Ayakkabı. Ayakkabıya mest edilir mi? Evet. Edilir. Mesel, yani adı mes zaten, evet. edilir. Evet. Çoraba evet. edilir. Üçünün de hükmü nedir? Evet. Aynıdır. Allah Resulü ayak Vesselam evet. ayaktaplarına, e, meslerine, çorapların üzerine ne yapmıştır? Mest etmiştir. Yalnız burada da demin de e, bildirdiğimiz gibi bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir. O çorabı o mesli, o ayakkabıyı abdestli giymek evet, evet. olması. Dinin emri nedir? Budur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kaza-i hacetini yapınca muhire suyunu dökmeye çalışıyor. Ayağını yıkayacağında mesle diyor, ben diyor onları zaten abdestli giymiştim. Mesle dikkat edilecek bir nokta var. Bir ee, şey mi soracak? Hocam TL olmazsa MES kabul olmaz diyor. Ona da şimdi birazdan ince dokunacağım. Hı, hı, hı. E, mes de kim için bir gün, yolcu için gün. Üç, gündür. <gülüyor> üç gündür. Zayıf rivayetlerle işte beşti yedi diye girenler var. Sayın olan üçtür. Anlatabildim mi? Üçtür. MES'te çorapta birçok sıkıntılar çıkarmışlardır. Ama Diyanetten, Diyanet İşleri yayınlarında çok güzel bir kitap çıkmıştır. Diyanet İşleri Başyardımcısı, eski Diyanet İşleri Başkanlığı Başyardımcısından. Çok güzel bir eserdir. Çoraba Mest üzerine bulabilirseniz, kitapçılarda pek olmaz ama kitap fuarın açıldığında koyuyorlar, getiriyorlar. Oralarda bulursanız almanızı tavsiye ederim. Çoraba Mest alakalı 300'ün üzerinde rivayet getirmiştir ki çok güzel bir ayrıntılarına girmiştir. Önemlidir. Ee, Okumanızda, ilminizin artmasında fayda vardır. Hatta Allah kendisine rahmet etsin. İmam Ebu Hanife de ömrünün sonuna kadar e, çoraba mesi kabul etmemiştir. Karşı gelmiştir. Fakat bir gün ayağına e, yıkamaya gelince sıra abdest alırken onun çorabına mesd ettiğini gördüklerinde Ey İmam sen de mi? Evet biz de kanaat ederiz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çorabına mest etmiştir diye. Sonra ayağının altını göstermiş. Hem de kocaman e, Ebu Hanife'nin de çorabı yırtıkmış. Allah Resulü Aleyhisselatü böyle yırtık diye de ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Şimdi bizim Hacı Bayram'da çorap o mest diye kazıkladık şey bir çorap satıyorlar. E, bayağı da pahalı satıyorlar. E, tabi dinini bilmezsen Öyle de ne yaparlar? Şey yaparlar. Yani, üç türüye alacağım çorabı 70 türüye alırsın. Neden alıyorlar? Bakın. Hanefi mezhebinin iki tane fıkıh kitabı vardır. Mute, muteber dedikleri. Birisi Reddül Muhta, birisi de Fetevayi Hindiyedir. Fetevayi Hindiyye aynen şu bizim itikadımızdadır. Çorap ne kadar ince olursa olsun altı yırtık dorsa üzerine mest edilir, peygamber yapmıştır diyor. Ve muhtara gelince İbn Abidine şöyle koyduğunda duruyorsa yürüdüğünde diken taş gibi bir şey et gelmiyorsa mest ettiğinde suyu geçirmiyorsa yani bizim anuş hani gidikleri çizme var ya onu anlatıyor mübarek. E ben onu giydikten sonra ayakkabıya hacet kaldı ki. İşte öyle bir çorap yapmışlar Hacı Bayram'da gelene alanda var. Alanda var. Ve onun yanına gideceğim. Mestal daha ucuz kuzu derisinden. Maalesef insanlar bidatta ne yapıyor bu şekilde yarışıyor. Bir de Mestal şöyle soru olabilir. Aydınlatma bağımından söyleyeyim. Mesih çıkarma abdest borcu değildir ama mesih'in hükmünü ne yapar? Bitirir. Nokta. İlerisine gitmeyeceğim. Evet. Mesih'ler üzerinde... Yahu Dürün'e muhalif mu nedir? Allah Resul'a sıkılır. Şimdi, tamam onu da sıkılır. Allah razı olsun. Her zaman sohbetlerde itaatlan sahabenin ittibası alakalı verdiğimiz bir örnek var hatırlarsanız. Peygamber aleyhisselam namazdayken ayakkabılarını çıkarıp kenarıya koyması var. Nesil'in kitabını imanda geliyor. Sahabenin de çıkarması var. Daha sonra neden yaptınız diye ne yapıyor? Soruyor. Cibril geldi altında necaset olduğunu söyledi de ben onun için çıkardım. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabı ve mehsleriyle namaz kılmazlar. Sizler bunlara ne yapın? Muhalefet, muhalefet. ediyorlar. Burada muhalefet etmek gerekiyor. Ama siz camilerde bunu yapmayın, denemeyin, döverler. Çünkü camilerde halılar var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında kumlu topraktı. Evet. Ayakkabıyla çok rahat. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz. Bu sünneti kaldırabilmek için aynı havraları nasıl süslemişlerse, kiliseleri nasıl süslemişlerse camileri de o hale getirdiler ve bizi dinimizdeki uyguladığımız şeylerden ne yaptılar? kötü ama ayakkabıyla, mesle, namaz ne yapılır? Kılınır ve kılmak gerekiyor. Allah bu hayrı işleyenlerden eylesin. Evet. Mes'in şartı da neymiş? Abdestli giymek gerekiyormuş. Mülleti muhkim, muhkim kime denir? Muhkim yerleşik olan. Yani aynı yerde kalan, seferde olmayan. Seferde insansa mesela kaybeden burada nedir? Seferde üç gün mesini çıkarmadan ne yapabilir? Yatıp kalkabilir. O ona ne yapabilir? Mes yapabilir. Ya şitifayla değil mi o? Neyle mi olsun? Evet. evet. bozar. Surenin bitmesi bozar. Başka kişinin cünüp olması bozar. Üzerine mes edilen mesin çıkarılması da ne yapar? Mesin müddetini bitirir. Peki mes nasıl yapılır? Buna baktığımızda hakikaten hem ilim yüklü hem çok hoş bir ifade var hepinizin hatırlayacağı. Ebu Davud 162, 163, 164 ne olur rivayette. Allah kendisinden razı olsun, birlikte haşretsin bizleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Ali ne diyor? Eğer İslam dini, akıl dini, rey dini, mantık dini olsaydı... Ben ayağımın altını mest ederdim. Çünkü kirlenen orası. Fakat diyor ben Allah Resul'umda üstünü mest ederken gördüm diyor. Meste ne yapılırmış? Üstüne. Ne yapıyormuş? Akıl dini, mantık dini? İtaş Değilmiş. Üstünü mest ederken gördüğü için mesle ne yapılır? Sadece üstünü. Belli bir kaynası var mı Yok. Üstünü ne yapacak? Mest edecek. Bu kadar. Evet. Elin artığı suyla edilir. Evet. Sürenin dolması mesli ne yapar? Götürür. Abdestliyken üst üste iki çorak giyinse de üzerlerine ettikten sonra çıkarsa yine aynıdır. Evet. Şimdi ifadeleri zorlarsak ne olur? Ama ne demezsiniz? Aynen mesle yaşamış olduğunuz toplumda ne diyorlardı? koydumun mu duracak. Yürüdü mü? Kayaydı, çöptü, kendi batmayacak. Üzerine mest mi? Altına su? Bunlar nedir? Emredilmeyen. Yani sana sadece ne diyor? Çoraba mest Sen bunu sorgulamaya başladın mı? Neden, nasıl diye? Yani Ömer ne diyordu? İslam neden, nasıl sorular sorulacak bir değildir. Analiz dini değildir. İşittik, itaat ettik dini. Diyor. Ve diyor, sahabeler dinin temel taşlarıdır. Diyor. Onları bırakarak dininizi ne yapamazsınız? Öğrenemezsiniz. Onlar nasıl yaptıysa git bak, inceyse ince, kalınsa kalın, çizmeyse çizme. Hiç kafanı yormaya nedir? <gülüyor> Gerek yok. Aynı kader meselesinde birçok insan diyor ki ben niye fakirim şu zengin kendi. <gülüyor> Onun niye güzel işte çocukları var benim niye yok. Onun niye erkek çocuğu vardı benim ya Allah öyle istemiş sana. Allah öyle takdir etmiş. Kader e, inanılanların üzerinde bir sırrı değil mi Allah'ın? Bitti oraya kafanı ne yapma? <gülüyor> Yorma. Çünkü ayeti kerimede salih kul Karşıya geçince ne yapıyor? Oynayan bir çocuğun kafasını koparıyor. Musa Aleyhisselam diyor ki neden yaptın? Ne diyor? Hani benim işime karışmayacaktın? Burada bize bir mesaj var. <gülüyor> Allah'ın kaderine burnunuzu ne yapmayacaksınız? Sokmayacaksınız. O doğuştan kafir ruhluydu. Ana babası neydi? Salihlerdendi. O yaşasaydı, anne ve babasının ameline ne yapacak? Allah verecektiler. Allah hepimize hayır versin. Anlatılan öz doğru neyse bunu hayata geçirmek en hayırlısıdır. İşte doğru olan da nedir? Odur. Ben sizleri daha fazla sıkmayayım. Haftaya size bu risk Bugün abdestte kalalım. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike eşhedel la ilahe illa ente estağfurullah ve etulüleyim. Velhamdülillah.